Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bir derste Daha bizi bir araya getirdiği için Zatı Fak sonsuz Hamdü Senalar Ve bize gönderdiği Bu Şer'i Şerifin mübelligi ve mübeyini Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem hadsiz ve hadsiz salatu selamlardan sonra İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin mektubatından itikadi konularda yazmış olduğu birinci cildin sekseninci mektubu 92. sayfeden başladı. Biz 93. sayfaya şu anda geçmiş olduk. Mektup ile sizlerle beraberiz. Allahu u Teala ve Tekadet Hazretleri bu büyük velisinin, bu yüce dostunun, bu ikinci binin müceddidi olan, itikadi konularda müştehit olan İmam-ı Rabbani müceddidi Elfithani Ahmed El Faruk-ı Serhendi Ruhu Hazretlerinin himmetlerini, bereketlerini feyizlerini ve cümlemizin üzerine yağdırsın ve bu mektupların okunduğu, dinlendiği her yere Rabbim dostlarının nurlarından, füyuzatü berekatlarından hisseler, büyük nasipler taksim eylesin. Amin. Mektubumuzda i̇mam Rabbani Kutsesir Hazretleri okuduğumuz mektupta ne buyurdu? Fırkayı Naciye Kurtulacak tek fırka, ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Çünkü hadis-i şerifte böyle buyurulmuştur. Eski ümmetlerin başına gelen tahrifler, değiştirmeler, dinlerini bozmalar, kitaplarını bozmalar bizim ümmette de vuku bulacaktır. Buyuruyor sallallahu te aleyhi ve sellem, Tirmizi hadisi şerifinde. Leğtiyen ne aleahmeti İsrail, İsrail oğullarının başına gelen belalar, tefrikalar, 71 fırkaya ayrılmalar, 72 fırkaya ayrılmalar, benim ümmetimin de başına gelecektir. Halbuki <hazven> ne bin ali, bir takunyayı diğer takunyaya göre kestikleri gibi, yani tıp atıp fazla noksan olmaksızın geçmiş ümmetlerin başına. Gelen felaketler Benim ümmetimin de başına Gelecektir Onlar nasıl Kur'an-ı Kerim'in beyanı üzere Estaizu billâ yuharrifûne El kelime amma vâdâih Allah'ın Kur'an'ının Allahü Teala'nın kitaplarının Onlara indirilen kitap Tevrat, İncil gibi kitapların Kelimelerini yerlerinden Değiştiriyorlar allah Teala buyuruyor İşte bizim ümmette bu olacak Bizim ümmette allah Teala Kur'an'ı nahnu nazzalna ve inna hafizun <Sessizlik> kuran bizim dedik onu koruyacak da biziz buyurduğu için Kur'an-ı Kerim'in korunması bir mucize olduğu için lafzını değiştiremeyecekler ama manasını ne yapacaklar? Tahrip edecekler, değiştirecekler, farklı farklı manalar çıkaracaklar, yanlış yanlış manalar çıkaracaklar ve böylece Kur'an-ı şu an hakikatlerini efendim Teğhir ve tebdil ve teharife yelteneceklerdir. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi büyük bir mucize ihtiva etmektedir. Buyurduğu gibi olmuştur. Sallallahu te aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor. Geçmiş ümmette annesiyle alenen zina eden, açıktan ortada e, annesiyle zina eden bulunduysa benim ümmetimde de olacaktır. Yani artık iş nereye kadar gidecektir. Nasıl onların alimleri kitaplarını değiştirdiler? Bu metin alimlerinde de kitaplarını değiştirenler olacaktır. Bakın şimdi en güvenilir hoca diye milletin fetva sorduğu adamlar İslami gazetelerde yazı yazan adamlar, hocalar ne demeye başladılar? İşte imanın şartı Müslümanlara altıdır. Yahudi Hristiyanlara ikidir. Allah'a ahirete inansa yeter. Peygambere inanma lüzum yok. Muhammedur Resulullah demek şart değildir. Kemal mertebesidir. Onun için e, onlar Allah'a ahirete inansa da e, cennete giderler. Ve bir de salih amel şartı varmış. O salih amelde neye göre olacak? Kur'an'a göre şart değildir. Çünkü Yahudi Hristiyan olduğu zaman Tevrat'tan İncil'den muharref olmayan, değiştirilmemiş olan kısımlar varmış. O kısımlarla amel etse salih amel olurmuş. Şu anda bunu diyen efendim, bütün milletin fetva sorduğu, güvendiği Ehli sünnet zannettiği Hocalar var Bunlar değil el sünnet ehli İslam bile değiller Ve lakin Maalesef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Buyurdukları çıkacaktır Nasıl eski ümmetlerde olduysa Bu ümmette de olacaktır buyuruyor Takunya'yı takunya'ya Efendim uyarlayarak keçtikleri gibi yani tıpatıp Bunun karşılığı Yani bu tıpatıp tıp atıp olacak Hocaları ne yaptı? Kitabı değiştirdi. Ne yaptı? Kur'an'ın ilimlerini paraya karşılık sattı. Fetvayı para karşılığı sattı. Bizde de olacak. Bu ümmette de olacak. Manasını değiştirenler oldu. Bunda da olacak. Efendim, onlar nasıl peygamberlerinin yolundan ayrıldılar bu ümmette de bunlar huku bulacak. En müstehcen, en çirkin, en fuhşi durum vaziyetlere kadar onlarda olan bu benim ümmetimde de olacak. Ondan sonra hepsi de cehenneme dolacak. Efendim 72 millet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şerifte firkaten buyuruyor. Tirmizi hadisinde de milleten buyuruyor. Vesetefteri ümmeti 73 millete milleten benim ümmetimde 73 millete ayrılacak. Yani millet demek inanç e, görüş manasına geliyor. İtikadi gör, görüş, inanç hususlarında 73 fırka üzere olacaklar. Kullum finnar hepsi cehenneme dolacaklar illa milleten vahideten tek millet kalacak. İşte bu mektupta da başta bu hadis-i şerif zikredildiği için her me mektubun başında bu hadis-i şerifle başlamak durumunda kalıyoruz. Kalu ya Resulullah ve mahiye. E hangisidir o millet? O itikat, hangi inanç ehli mensupları kurtulacak? Cehenneme girmeden cennete girme imkanına kavuşacak diye sorduklarında ma ene aleyhi ve ashabi Birkaç lafzı vardır Tirmizi'yi de bu şekil geçiyor. Yani ben ve ashabım hangi yoldaysak kıyamete kadar o yoldan gide gidenler gidecekler. İşte onlar cennete girecekler. Durum buyken Şimdi uyanık olmak lazım. Dinimizi imanımızı yağmalattırmamamız lazım. Buna iyi sahip çıkmamız lazım. Şimdi bazı mealler var. Piyasada Kur'an'ın manası diye meal yazmışlar. Yok gerekçesini beyan ettik, yok sebebini anlattık, yok hikmetini anlattık diyerekten gerekçeyi açıklıyorum derken inkara yol bulmuşlar. allah Teala Tur Dağı'nı kaldırdım buyuruyor. İsrailoğulların üzerine Üzerinize Tur'u kaldırdık. Bu ayet. Neymiş bu efendim? Bu temsildir. Temsil ne demek ya? Temsil tiyatro demek. Piyas demek ya. Allah Teala temsil olduğu yerde buyuruyor zaten. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirecek olsaydık sen o dağı parça parça vaziyette görürdün. Allah'ın korkusundan baş eğmiş, boyun eğmiş, çatlamış, dağılmış vaziyette görürdün. Allah Teala Kur'an'ı bir dağa indirmedi. İndirmeyince de böyle bir şey hukuk bulmadı. Ama Kur'an'ın büyüklüğünü anlatmak için bunun misal getirdi. Zaten peşinden diyor onu ve tilkelemse aluna dribu biz bu temsilleri misalleri insanlara açıklıyoruz. Leallem tefekkürun belki düşünür de yola gelirler Kur'an'a karşı efendim e, gereken vazifelerini ifa ederler. E temsil olan ayetler belli. Ama sen kalkıyorsun ne diyorsun? E Tur Dağı'nı Allah kaldırdık buyuruyor. Yok bu temsildir. Bu yani misal olarak söylemiş. Yoksa böyle bir şey yok. Ya nasıl dersin böyle bir şey yok. allah Teala kaldırdık buyuruyor. Misal demiyor ki Allahu Teala bunu sen Böyle diyor. Evveli Süleyman'a rüyak udu ve aşer ve rab Süleyman Aleyhisselam'a rüzgarı müşakkar ettik. Rüzgarı Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verdik diyor Allahu Teala. Bir aylık yola, sabah bir aylık yola gider, akşam bir aylık yoldan döner. Rüzgar onun emrindedir. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kaç ayette bu var? Yok efendim bu rüzgar demek değilmiş de rüzgar gemileri götürüyormuş da... Gemiler Süleyman Aleyhisselam dünyanın en büyük deniz filosuna sahipmiş de Süleyman Aleyhisselam'ın havada gittiği, bütün ordularını rüzgara yüklediği bir aylık yola. Peki bir aylık yola gemiyle bir sabahta gidilir mi? Şimdi bile bir aylık yola bir sabahta gemiyle gidilmiyor. Allah-u Teala bu ne? Bir aylık yol bir sabahta gidiyor. Bu ancak havadan gidilir. Hangi gemi şu anda bile gidemiyor Süleyman Aleyhisselam zamanında? Hangi gemi? Motor yok, şey yok, yelkenliğiyle beraber... Nasıl gidecek bir aylık yola gemi? O ayette gemi yok, gerisinde yok, ilerisinde yok, hiç alakası yok. Neymiş efendim? E böyle rüzgara rüzgar o zaman binmek olmaz, bunu milletin aklı almaz. Öylece biz bunu ne yapalım? Temsile çevirelim. Daha bunun gibi nice meseleler yani. Sayısız. Onun için şu anda bizi din adına saptırıyorlar, hacı hoca adına çıkıyorlar, meal yazdık diye kandırıyorlar. Bizim mealimizi okuyun diye ondan sonra kimisi yahudi Hristiyan'ı cennete dolduruyorlar. Kimisi meal yazdım diye Tevrat'tan İncil'den alıntılar yaparak hükmü kaldırılmış, tarif edilmiş kitaplara bizi yönlendiriyorlar. Hep bunlar Hacı Hoca, hep bunlar meal yazıyor. Millet acayip bir durumda ya. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin bir meali var mesela. Bunu tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Mecid adı altında efendim tefsirli meal. Bu tefsirli mal. Bu, bunu oku. Çünkü bunda tefsir var, dipnotu var, parantezi var. Ehli sünnete uygun. Bütün ayet hadislere göre yazılmış. Hiç ehli sünnet dışı bir şey yok. Bunu oku. Ama geri kalanlardan tabii okunacak var, okunmayacak var. Ben şimdi hepsinin ismini tek tek taksim edemem de. Yani ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Eski ümmettekilerin başına gelen benim ümmetimde de olacak. Yani anasıyla açıkça zinaden olacaksa, Vardıysa benim ümmetimde olacak buyurduysa E onlar kitabını değiştirdi Bu ümmette olmaz mı? Bu çok daha basit bir şey yani Şu anda çoktan çıktı Şu anda annesiyle zinaden Olabilir vardır belki fakat Açıkçası daha belki zuhur etmedi Yani yolun ortasında da yapılacak Bu yarın bir gün O zaman da gelecek Allah muhafaza buyursun bizi o zamanlara koymasın İman selametiyle canımızı alsın Biz böyle dua ediyoruz ama Öbürleri çoktan başladı. Çoktan başladı. Tefsir yazıyoruz, meal yazıyoruz, şunu yazıyoruz, bunu yazıyoruz derken sokuşturuyorlar yanlış görüşleri, el i sünnetlişi fikirler, itikatsızlıkları, efendim şüphe sokmaları. Efendim bu olur mu, şu olur mu, bu böyle demek değil, bu şöyle demek değil. Ya yukarıda Allah'ın buyurduğunun manasını vermiş, aşağıda da Allah'ın beyandan sonra böyle bir şey İslam'da yok diyor. Ya yoksa delil göster, yukarıda mealini verdiğin, Efendim ayet Allah'ın ayeti. Bu Allah'ın ayetinin manası budur dedikten sonra ama bu yoktur dersen. Bunu da bir Müslüman seni hoca diye hala kabul eder de senin kitabını okursa bu bile bile dalaleti seçmiş olmaz mı? Lihelikemen heleki ambe ve yahya men hayya yine niye akılsızlık ediyorlar? Bu kadar mürekkep yalamış insanlar, bu kadar kültürlü geçinen insanlar, bu kadar matbuatın eşriyatı, yayınları, bu programları takip eden bütün radyolardaki efendim, dini yayınları takip eden insanlar. insafa davet ediyorum. Herkese ehli sünnet çizgisine davet ediyorum. Cumhurun görüşüne davet ediyorum. Maturidi ve eşari itikatlarına davet ediyorum. Fıkıhta dört mezhebin e, mensubu bulduğu ehli sünnete davet ediyorum. Harici görüşlere. Efendim delil yok, kaynak yok Bence böyle, bana göre şöyle Bu böyle olamaz, bunu akıl almaz Diyenleri Allah rızası için dinlemeyin Sünnet ve cemaat ne demek? Ehli sünnet ve cemaat ne demek? Size bunu izah etmeye çalışıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şeriflerden alacağımız inanç, itikat yolu Hareket ve tavır ve tarz belirleyen metotlar Cemaat ne demek? Sahabe-i kiramın, ondan sonra tabi-i nizamın Ondan sonra tabi-i tabi-i nizamın Böylece bize gelen, özellikle Selefi Salih'in e, olarak Bildiğimiz en hayırlı asırlara Mensup olan ilk üç asrın Kıymetli Büyükleri, bunların Ekseriyetinin ittifak Ettiği görüşler Sen bunları bırakacaksın Efendim 100 sene evvel, yüz on, elli sene evvel Türemiş Masonluğu tescilli abduhlar Afganiler, Reşit Rızalar, Muhammed Esedler, Musa Carullahlar, efendim bu gibi mucizeleri inkar eden, İslam'a hak din diyemezsin, dinleri ayıramazsın, bütün dinler haktır diyen, bu gibi safsatalar çıkaran, mezhepler şart değildir diyen, din bizi geri bıraktı diyen, bu mezhepler, şeyler bizi geri bıraktı diyen, Avrupa'ya uyacağız, onları taklit edeceğiz diyen, e, diyalog peşinde gezen, üç dini bir araya, efendim bir karma, bir din çıkartmaya uğraşan, Adamların görüşlerini alacaksın. Kitabında da bunları kaynak vereceksin, nakledeceksin. Bizim ehl Sünnet Müslüman kardeşlerimiz de hala bu verilen kaynaklardan uyanmayacak. Bazı yerde hiç kaynak da veremeyeceksin. Sırf kendi kafandan işkembeyi kubradan atacaksın. Ondan sonra da bence böyle deyip geçeceksin. Bir Müslüman da sana delilin nerede diye sormayacak. Din bu kadar ucuz mu ya? İman bu kadar ucuz mu ya? Cennete girmek bu kadar kolay mı ya? Efendi Hazretlerimiz buyururlardı. Amelde bir iş var, gayret var, sahih hareket var. Abdesttir, taharettir, kusüldür, namazdır, eğilmektir, rükudur, secdedir, oruçtur, yememektir, iftardır, sehurdur, hacca gidiyorsun, tavaftır, sahidir, arafattır, müddelife'dir. Ha amelde bir hareket var. Ama itikatta hiçbir hareket yok ki ya. Bir insan oturduğu yerde, eğer Allah akıl verdiyse, zaten akıl vermediğine sual etmiyor. La kellefullah nefsenin lafsuaha. Gücü yetmeyeni kuluma yüklemem buyuruyor. Bir adamın aklı ermiyorsa yetmiyorsa zaten ona bu incelikleri Mevla sormuyor. Ama aklı eren bir insan hiçbir hareket edemese bile, tekerlekli sandalyeye mahkum olsa bile, kolunu elini kıpırdatamasa bile, aklı başında olan bir insan eli sünnete göre neye nasıl inanması lazım? Bunu bilmesi lazım ya. Burada hiç para lazım değil. Burada hareket lazım değil. Burada belim ağrıyor, ayağım ağrıyor. Efendim demenin bir şey yok ki. Mazereti olamaz ki Herkes oturduğu yerde ilk iş buna bakacak Önüne gelen falan hoca dediler Bir de bunu dinleyin falan kitap dediler Bir de bunu okuyayım. Böyle olur mu ya Maalesef tasavvuf erbabıyız diyenlerde de Bu hassasiyeti göremiyoruz Ehli sünnet vel cemaatız diyenlerde de Bu hassasiyeti göremiyoruz Bu iş lafla olmaz Bu iş hassasiyet ister ya. İmam Rabbani Kudsesiru Hazretleri Buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin kurtulacak tek fırkanın kim olduğu sorulduğunda cevaben buyurdular ki benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir. Burada kendisini zikretmekle sünneti beyan etmiş olduktan sonra bu yeterliyken niye peşi sıra ashabım diye sahabesini de kattı. Benim ve ashabımın yolunda gidenler buyurdu. Bu konuda beyan ve izahta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 Ki onu dedikten sonra diğer Kütüb-ü Sitte, Kütüb-ü Tis'a vesaire, Sünen, dünya kadar eser var. Bunların hepsinde Muaviyar ad Allah'ın Efendimizin rivayet ettiği hadisler yer alır. Diyelim babası Ebu Süfyan'dan gelen rivayetler yer alır. Anne Zihint'ten gelen rivayetler yer alır. Ayet-i Kerimelerin sebebin üzülünü teşkil etmektedir.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 bulunanlar, eğer diyorlarsa ki, uhum. biz de efendim, sahabeye uyuyoruz. Yani mesela Şia mezhebinin mensupları diyorlar, biz de sahabeye uyuyoruz. Neden? Yani biz Hz. Ali Efendimiz'e uyuyoruz. Ondan sonra, onun oğlu Hasan Hüseyin'e uyuyoruz. Onlar da sahabidir. Ondan sonra, efendim, Hz. Ali Efendimiz'in yanında, yakınında birçok sahabe vardı. Tabii. Ona ne şüphe? Onlara uyuyoruz. O zaman, ve lakin lâzemu fî ta'kûkül mütâbaati uymanın gerçekleşmesi için Gerekmez ki bu tabaatul cemii, Hepsine birden uymak gerekmez Benzel ki gayru mümkün Hatta denilebilir ki Bu mümkün bir şey değildir Olacak bir şey de değildir için Zena kuz Görüşleri çeliştiği için Ve ihtilaf medaibim, e, Mezhepleri ihtilaf ettiği için Yani itikad meselelerinde aralarında ihtilaf Söz konusu değildir Ancak fıkhi Fıkhi hükümlerde bazı fıkhi meselelerde işte caiz midir değil midir gibi bazı hususlarda bazı teferruat diyoruz bunların fıkhın teferruatında gelindiğinde e, sahabe-i kiramın e, fakihlerinin, alimlerinin e, görüşleri arasında da bazı farklılıklar olmuştur. Yani İbn Abbas bir görüştedir, İbni Ömer başka bir görüşte olabilir. E, ne gibi şu anda Şafii mezhebinde ne olmuyor? E, kan çıkması, abdesi bozmuyor ama hanımına e, elindeyse abdesi bozuyor.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 Bu hususta bunlar deliller bulmuşlardır. E, efendim öncesini, sonrasını, efendim, sebebini, hikmetini, görenini, görmeyenini, nasihini mensuhunu inceleye inceleye inceleye onlar ulaştıkları deliller muaciyesinde bir karara varmışlardır. Dolayısıyla iki tane mezhepte farklı bir görüş bu hususta çıkmışsa e, bu da nedendir? E, i̇bn Abbas şöyle diyordur ondan.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 İnne ma ancak fayda verir. Burada tentefu gibi görüyorum. Ya başka hatasıdır ya diğerlerden dedi öyleyse bilmiyorum. Tentefu olmaz. efendim tenfa'u olması durumu burada lazımdır. Ey olsaydı sen faydalanırdın diyecektim. Öyle de bir durum şu anda bu ibarede yok. Enne mutabaat elbas. Bazısına uymak inne ma ancak fayda verir. Ne zaman fayda verir? İzale mücüde inkarul bâkin. Diğerlerini inkar etmiyorsan. Sen diyorsan ki ben bu fetvada, bu görüşte Ali radıyallahu anın görüşündeyim. Diyorsan makbul. Ama ne dememen lazım? Muaviye tarafı, Ayşe annemiz vesaire on bin sami bunlar dinden çıkmıştır. Bunlar mürtet olmuştur. Bunlar efendim yanlış konuşuyor. Bunlar şöyle bozuktur, böyle kötüdür demiyorsan o zaman bu bazısına uymak sana fayda verir. Ama vemette hakikğinkârul baz. Bir kısmını inkar ediyorsan la tahakkuk bazı Diğer kısma uyman gerçekleşemez. Hakiki manada bir uyma ve ittiba meydana gelemez. Şimdi mesela Hanefi mezhebine uyan bir adam diyelim. Bir fıkıh meselesinde bir görüşte Diğer üç mezhepi de kabul ederse, onun Hanefi'ye uyması ona yarar. Niye? Diğer üç mezhep de haktır demek durumundadır. Haktır ama ben Ebu Hanife radıyallahu anh'ın iştihadına uyuyorum. İşte sahabede de durum budur. Sen dersen ki ben Hz. Ali'nin iştihadına uyuyorum ama Hz. Muaviye de sahabidir, ona da hürmetimiz var. O zaman tamam. Ama ben şimdi dersem ki ben Hanefi'yim, diğer üç mezhebin üçü de batıldır. Şafihan beli maliki yanlıştır dersem benim Hanefi'ye uymam da beni ne yapmaz? Kurtarmaz. Çünkü dört mezhepte de haktır demek lazım. Ondan sonra ben şu mezhebe uyuyorum demek lazım. Ama üçü de batıldır, yanlıştır dedikten sonra senin bir tanesine uyman sana yaramaz. Burada da bütün sahabe hak üzeredir. Hepsi idaet üzeredir. Hepsine ve kullen vaidallahü husne Allah buyuruyor hepsine cenneti söz verdim. Hal böyleyse senin intikadın bu yöndeyse sen inanıyorsan ki sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değer verdiği insanlardır. Efendim dört halife var bak ne gibi? aynı dört mezhep gibi. Dört halifeden Hazreti Ali'ye tazim edip hürmet edip saygı gösterip inanıp da Ebu Bekri Sıddık'la Hazreti Ömer'e hakaret edersen onlara söversen Hazreti Osman'a radıyallahu hakaret edersen Efendim ne oldu? Hazreti Ali'yi sevmen sana fayda vermeyecek. Mesele budur. O zaman dört halifede haktır. Hepsi idade üzeredirler. Efendim hepsi kabul ediyorum dersin. Ama bir tanesinin iştahatı üzere bir meselede diyelim bir hükümde onunla amel edersin. O zaman faydalanırsın. Öbür türlü bu olmaz. Şimdi ay Hazreti Ali radıyallahu Efendimiz Ebu Bekir ile Ömer bu ümmetin en üstünüdür. Beni onlardan üstün tutan müfteridir, ona iftira sopası atarım diye bütün cemaatin huzurunda ilan etti o Bu sabittir. Hz. Ali diyelim en yakın görüşünde olan Abdurrazzak, bu Musannef kitabın sahibi büyük alim. Allame ne diyor? Ben Hz. Ali'yi çok seviyorum. Ama Hz. Ali ki diyor Ebu Bekir Ömer benden üstündür. Şimdi Hz. Ali'yi bu kadar sevip de onun sözünü inkar etmem. Onun kendinden üstün gördüklerini üstün görmemem de Hz. Ali'ye iftira olacağından benim ona karşı olan sevgime ve saygıma halel vereceğinden zede getireceğinden dolayı ben de Hazreti Ali'nin görüşüyle ilan ediyorum ve inan itikad ediyorum ki Ebu Bekirli ile Ömer radıyallahu anh bu ümmetin üstünüdür. İşte böyle demek lazım. İşte hakiki ehlibet mensubu, hakiki Hz. Ali muhibbanı ben buna derim. Hazreti Ali seveceksin, ondan sonra sözlerinin duydun mu yan çizeceksin. Bir de ondan sonra Hazreti Ali öyle demek istemedi ya, onu korkuttular falan da, o öyle takiye yaptı, işi gizledi. Yani daha açık konuşmak gerekse Hazreti Ali münafıktı, ikiyüzlüydü, sana öyle dedi, bana böyle dedi gibi, Hazreti Ali gibi radıyallahu anh Allah'ın aslanına da korkaklık ve ikiyüzlülük isnat edeceksin. Ve ondan sonra da Hazreti Ali'ci olacaksın. Hadi gidişine ya, sana kimin inanır ya, kimi kandırıyorsun sen? Feinaliye <Feynne> Allah <kerremallahu> vece. Hazretü Ali, Allah Teala zatını mükerrem kılsın. Kanevâkruül <yu> kulefa eslâtete üç halifeye çok hürmet ederdi ve yuavlimum <-azzımuhum> onlara çok saygı gösterirdi. Onları büyük tutardı. Rıbwanu Allahü Teala <alim mecma 'yı> Allah Teala'nın rızası her birerlerin üzerine olsun. Ve bayyam Hazretü Ali Radıyallahu an üç halifeye de biat etti. Biat etti ne demek? İtaat etme sözü verdi Teslim oldu Alimen bilerek neyi Neyib istekakimul iktidâebim Bu zatlar kendilerine Uyulmayı ve biat olunmayı Hak etmişlerdir diye Bu bilinçle biat etti Yoksa sen Hazreti Ali gibi Allah'ın aslanına Zorla bir yere bir şeye Biat ettiremezsin Bu Hazreti Ali'dir sen kimden bahsediyorsun ya Kerremallahu eccev Ona Allah'ın verdiği ilim Ona verdiği hikmet Ona verdiği kuvvet ona verdiği feraset. Bunu herkes kabul ediyor. Bu ittifaklıdır. İlim bakımından hepsinden üstündür. Eni medinetül ilmi alim baba. Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır buyuruldu hakkında. Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. İlimde fazileti var. Tabi bir yönden fazilet her yönden neftaliyeti gerektirmiyor. Ama bu kadar ilim üstünlüğü var. Tabi ki Hazreti Ali bilmeden ilimsiz bir şekilde körü körüne gidip de bu Bekir Ömer Osman'a millet biat etmiş. Hadi ben de biat edeyim. Efendim sürüden ayrılmayalım da şimdi bir Efendim fitne çıkaran biri olmayalım Diyerekten mi biat etti Haşa O onların kendinden üstün olduğunu Bilerek bir bilinç üzere onlara Biat etti Fedava mutabati Şimdi sen kalkacaksın Hazreti Ali'ye uyduğunu iddia edeceksin Ma vücudi inkarim Öte yandan da 3 halifeyi tanımayacaksın Reddedeceksin Hatta sahabeliklerine bile dil uzatacaksın Efendim Sen 3 halifeyi inkar Etmenle birlikte Hz. Ali'ye uymayı iddia edersen Bu ne olur? İftiraun mehdun Katıksız bir iftiradır Ve iddiaun sırf'un, Halis bir iddiadır Davadır, delilsiz davadır Yalandır yani Bel inkaruhum Hatta diyebiliriz ki Efendim Üç halifeyi tanımamak inkarun fil hakikati Liseydine aleyhi kerramallahu eccehu Gerçek manada Hazreti Ali'yi tanımamaktır. Onu inkar etmektir. Yaradun, Sariyun, açıkça reddetmektir. Neili, ekali ve efali. Hazreti Ali'nin bu kadar sözleri üç halife döneminde yaşamış. Onların yanında bulunmuş. Yani Medine'de yaşamışlar bunlar. Ayrı bir yerde değil o zamana kadar. Sonradan Irak geçti. Kendisi Medine'de cenkini di. Peki? Onun bunca üç halife hakkında sözleri var. Onların cemaatlerine ittibaları var. Onların imametlerine iktidaları var. Onların efendim şahsiyetlerine biatleri var. E onun bu kadar sözlerini ve fiillerini hareketlerini, tatbiklerini ne yapmaktır? Açıkça reddetmektir. Tanımıyorum demektir. Şimdi geldi bir şey. Nedir o? Bir soru. Akla geldi. Ya Hz. Ali bunları yaptı biz de kabul ediyoruz ama. Sen bir de bize sor. Niye yaptı? E senin işin yani eski Türk filmlerindeki sorulara döndü yani. Kalkıyorsun diyorsun ki yaptım ama bunu ben şimdi neden yaptım? Neden neden yaptı Hz. Ali bunu şimdi bana sor. E sorayım bakalım hadi. E şimdi Hz. Ali bu, e, bunlardan çekindi. Bunlardan korktu. O zaman da gücü yoktu. Onun için Hz. Ali böyle idare etti bu işi. Sen bu kafada mısın? Evet. Al sana cevap. Ve tecvizu ihtimalit tükati. Takıya yapma ihtimaline Cevaz vermek. Fi hakkı esedillahi kim hakkında bunu kabul ediyorsun sen? Allah'ın aslanı hakkında. Allah'ın aslanı hakkında diyorsun ki bu da korkup da böyle sana öyle bana böyle iki yüzlülük yapmış olabilir. Bu ihtimali göz ardı etmeyelim diyorsun. Öyle mi? Ha bu nedir? Min gayeti sekhafedil akli akıl kıtlığının kemalindendir. Yani o kadar akılsız ve mantıksız bir adamsın ki sen bunu ihtimal dahilinde görebiliyorsun. Fe innel akle sahiha. Çünkü sağlam akıl, eğer senin aklın selimse, senin anlayışında bir sakatlık yoksa böyle bir akıl la yecizu ilbura buzul hulafa islateti li esdidillah. Allah'ın aslanı hakkında üç halifeye buğz ve nefret gizlemeyi karibe min muddeti 30 seneten. Hem de öyle bir gün, iki gün, üç gün, beş günlük bir sinirlenme neticesi değil. Takriben aşağı yukarı otuz sene, otuz sene Hazreti Ali ne yapacak? Allah'ın aslanı üç halifeye karşı kim ve nefretini içinde gizleyecek? Ve izhara hilafi. Akıl ne yapmaz? Mümkün görmez. Neyi? Hazreti Ali'nin üç halifeye buz etmesini ve izhara hilafi. Bu buz ve nefretin tersine bir sevgi ve samimiyet bir gösteriş açıklamayı ve sohbeti birlikte yaşamayı mahum üç halifenin döneminde onlarla beraber ne üzere alen nifaki, münafıklık üzere, iki yüzlülük üzere akıl buna imkan ve ihtimal veremez asla. Kesinlikle. Bir adamın aklından zoru yoksa Allah'ın aslanı 30 sene bunları idare etti demez. Hem de Yüzlerine güldü içinde nefret gizledi. Bu yani bu bir münafıklık alametidir. Allah'ın hastane eğer onların bir yanlışını gördüyse zaten açıkça söyler ve ben size uymuyorum deme hakkına sahiptir. E bu bunu niye yapmamıştır? Korkmuştur gizlemiştir murayilik, münafıklık yapmıştır Sen kimin hakkında münafıklık yaptı diyorsun yav fein demizleen nifakı böyle bir münafıklık iki yüzlülük sahtekarlık Lâ yetasaddaru min adna ahlil İslam bugün müslümanım diyen en edna en zayıf itikatlı ve ihlaslı bir kişiden bile düşünülemezken nasıl Allah'ın aslanına isnat edilebilir? Fe yem ve tefekkür o halde iyi düşünmek lazım. Kafayı çalıştırmak lazım. Fi şenati hadil bu inancın bu hareketin fenalığı, şenati ve kötülüğü hakkında iyi düşünmek lazım. Fein le uzlzu nisbeti ve vehn'in ve gıdı'tin şeniyetin ila asedillah Sen bunu kabul ettiğin zaman Allah'ın aslanı Hazreti Ali gibi bir zata büyük bir zafiyet, çok büyük bir gevşeklik ve çok çirkin bir hilekarlık, iki yüzlülük nispet ediyorsun demektir. Bu bunu gerektirir.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 Yani bu varsayım yani bu farz muhal böyle bir şey düşünülemez. Hadi biz de muhali farz ettik, farz etme yolu üzere. Hadi Allah'ın hakkında diyelim ki korktu, çekindi, örtbas etti falan falan. Fema zayi qulune. Peki bu adamlar ne diyecekler? Fitazimi Rasulillahı, sallallahu aleyhi ve sellem'e. Allah Rasulünün tazim ve hürmet etmesi, saygı göstermesi ve büyük tutması hususunda kimi lül kulefa istelehate di. Üç halifeye, Hazreti Ali Efendimiz'e değer verdiği gibi, Üç halifeye de Resulullah değer veriyordu. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh çok hürmet ediyor, çok kıymet veriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu Allah hakkında, Yani benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu buyuruyordu. Ebu Bekir bu ümmetin en üstünüdür buyuruyordu. E, Hazreti Osman geldi mi ayaklarını topluyordu. Meleklerin utandığı zattan ben nasıl hayal etmem buyuruyordu. Bu hususta o kadar hadis-i şerifler var ki, Dört halifenin, Gördünün de fazileti hakkında Rasulullah Efendimiz'in 40 hadisi bulunmuştur. İmam-ı Nebahani Hazretleri dört halifenin dört önünde fazileti hakkında Ebubekir Sıddık'ın hakkında 40 hadis. Hazreti Ömer hakkında 40 hadis. İşte vaktim yetişse bu risaleleri bu hususta da onları tercüme ederdim. Biraz vaktim yetişmiyor. Bu bayağı bir yeni yeni risaleler hazırlıyorum ama Allah nasip ederse onda da niyetim var. Dört halifenin dördü hakkında da 40 hadis var. Mesela hepsinin faziletini beyan Şimdi bu sadece Hazreti Ali hakkında değil ki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 ...ta vefatına kadar. Ondan sonra biliyorsunuz imamete geçti... ...kendisi ağır hastayken evden çıkamayınca da... ...Nur vebâbek min fel yusalli ...Ebu Bekri'ye emredin namazı o kıldırsın. Yerine namaz kıldırmayı bile... ...başkasına müsaade etmedi de... Hazreti Ömer'in sesini duydu da... Hazreti Ömer'i bu Bekri Sıddık geçirmişti... ...ben biraz hassasım, duygusalım da... ...işte ben belki dayanamam... ...ağlarım falan, Resulullah'ın hastalığına falan... ...hemen müdahale etti... ...hasta yatağından, odasından...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 Allah'ın Resulü de mi salladı bunları idare etti? Ona da mı bu iftirayı layık göreceksin? Leynetebliigama ve'l hakku hak ve gerçek olan bir şeyi tebliğ etmek Bunu ale'r Rasul, peygamberin görevidir. Onun en büyük vazifesi hakkı duyurmak. E hakkı gizle ona da hakkı gizledi diyorsan e sen bu dinin tamamını inkar etmiş oluyorsun. Ve tecvizut dukati sen Resulullah da takıya yaptı. O da mümkündür. Bu üç halife idare etti diyorsan yani carru ile zendegadi senin bunu mümkün görmen zındıklığa kadar dinsizliğe kadar bu işi çeker götürür. Allahu Teala Allah Teala Kur'an'da buyuruyor. Evet. Maide suresinin 67. ayet kelimesinde, ya eyur rasul ey peygamber Belli ma'zule ile kib rabbik. Rabbinden sana ne indirildiyse onu duyur. Ebu Bekir'in makamı mertebesi şudur. Ebu Bekir'in fil cenneti, Ebu Bekir cennettedir buyurdu ya. Bunu Allah buyurmadan nasıl Resulullah cennetlik diyecek ya. Vahiy geliyor, hadisler de vahidir. O da Allah'tan indirildi. Ya e bunu duyur diyor. Fe'illem tef'al fe ma bellek Bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamış olursun. Bu ne demek? Sana sorarım demek ya. E şimdi nasıl Resulullah Efendimiz üç halife hakkında takiye yapacak, korkusundan idare edecek. E bir de bu kadar onlara hürmet, eden, hürmet içeren ifadeler serdedecek. Bunda da gizlice efendim onları sevmediği halde böyle bir yol seçecek. Ya bu hangi ayete uyar ya? Hangi dine uyar bu ya? Kâlel küffar. Bak kafirler ne dedi? İnne Muhammeden yuzhiru minel vahiy ma yuafiku ve yukfihim minhum ma yuhalifuh. Kafirler de dedi ki bu Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem. İşine gelen vahiy Allah ona vahiyler gönderiyor.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 Para alınmamalı, esirler salınmamalıydı, yani olmalıydı. İslam yerleşene kadar e, küfrün önderleri katledilmeliydi, öldürülmeliydi, serbest kalmamalıydı. Hüküm, doğru hüküm Allah'tan gel. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir istihat yapmış çünkü kendine vahiy gelmemiş. Vahiy gelmeyince bir karar vermek durumunda kalmış, bir karar vermiş. O da tabii istişare yapmış Ebu Bekşıttık ile Hazreti Ömer. Ebu Bekşıttık'ın görüşü üzere hüküm vermiş, Hazreti Ömer'in görüşü haklı çıkmış... ...meselesi var. Ama... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir iştahatta hata bulduğunda... ...o hatada ne yapmaz? Israrcı olmaz. Çünkü neden allah Teala hemen vayı gönderir? Habibim şöyle yapmasaydın... ...böyle yapsaydın. De ne demek? Bunu böyle yap demek. Şimdi Ebu Bekir Ömer Osman hakkında... ...Rızvanullah Ali Mecmuin... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir yanlış yapmaz. Onlar hakkındaki beyanlarında bir yanlış bulunmaz. Ve zaten o bir hüküm de içermiyor...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 Feda'lm yazardur minhu. Sallallahu aleyhi sallam. Khilafu taazimi el Khulafay. Salateti. Madem Rasulullah sallallahu aleyhi sallam den üç kılıfeye değer vermeye ait tutumların tersine hiçbir davranış, söz ve beyan, fiil, hareket sudur etmemiştir. Velem yazhar ma yunafi tevkiroğum onlara değer verme ihtiva eden sözler ve fiillere ters bir söz ve hareket zuhretmemiştir. Ulime en teazime ve tevkirehu sallallahu aleyhi ve sellem'in. Yağm o zaman ne anlaşıldı? Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem üç halifeye değer vermesi, tazim etmesi, hürmet etmesi, nasun alil hatayi yanlış ya, yanlıştan, hatadan korunmuştur ve mahfuzun alizaval geçicilikten korunmuştur. İbtidadan intihaya böylece devam edip gitmiştir. O halde bu haktır ve gerçektir. Üç halifeyi de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 ...min cehennem bir karış ayrılan cemaatten cehennem cemaatlerine katılmıştı. Allah bizi muhafaza buyursun diyoruz. Onun için bu şia mezhebi hakkında İmam Rabbani burada işaret ediyor. Çünkü Hz. Ali'yi sevip de üç halifeyi inkar edenler özellikle onlardır. Bunların fitnesine dikkat edelim. Meşrulaştırılıyor. Adam meal yazmış. İkide bir Ehli Beyt mezhebine göre şöyle, Ehli Beyt mezhebine göre böyle. Şia mezhebi dese bizim millet ayağa kalkacak. Onu dememek için Ehli mezhebi diyor. Herkes uyansın ya. eli i mezhebi diye bir mezhep yok ki ya. Dört mezhep fıkıhta var. matür diye Deşari itikatta da iki tane mezhep var. Bunların tümünün toplamında da Ehl-i Sünnet Vel Cebahtir. Hepsi birdir. E sen şimdi ehl mezhebi diyerek ne demek istiyorsun ya bu milletin kafasını karıştırıyorsun? ehl mezhebi diye bir şey yok ki. Cafer-ı Sadık 12 imamdandır. İmam-ı Azam'ın hocasıdır zaten. Ehl-i Beyt'in mezhebi dört mezhebin içindedir. Bu haricen dışta bir mezhep yok ki. Ama adam meal yazıyor. Ehli Beyt diye diye diye diye Şia'yı diyemiyor da oradan onu karıştırıyor. Ey yedi millet uyanın aklınızı başınıza alın. Bunlar ne demek istiyor? Dinimize, imanımıza, eli sünnet mezhebimize kast eden, hainlik eden, sinsice biz de hacıyız, hocayız, eli sünnetiz diyerekten bizi bozmak isteyenlere fırsat vermemek için eğer hassas olursanız Allah Teala bu hassasiyetinizin mükafatını ölürken kabirde mahşerde verecek. Hatta siz ölseniz çoluk çocuğunuzda da bunun bereketi ehl sünnet üzere yaşama bereketi devam edecektir. Buna emin olabilirsiniz. Allah için size bunları söylüyorum ve duyuruyorum. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi Teala ve Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri.